Önemliyetli bir hocanın üstad hakkında ziyade hüsnü zanlını tadil etmek münasebetiyle yazılmış belki size de faydası olur diye gönderildi. Bismihî ve in min şey'in illâ yüsabbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahı ve berekâtüh. Bi aded âşirât dekâ'ik-i Aziz, sadık, muhterem kardeşimiz Hoca Haşmet. Senin müceddid hakkındaki mektubunu hayretle okuduk ve üstadımıza da söyledik. Üstadımız diyor ki: Evet, bu zaman hem iman ve din için, hem hayatı ictimaiye ve şeriat için, hem hukuku amme ve siyaset-i İslamiyye için gayet ehemmiyetli birer müceddid isler. Fakat en ehemmiyetlisi hakiki imaniyeyi muhafaza noktasında tecdid vazifesi en mukaddes ve en büyüğüdür. Şeriat ve hayatı ictimaiye ve siyasiyye daireleri Ona nispeten ikinci, üçüncü, dördüncü derecede kalıyor. Rivayatı hadisiye de tecdid-i din hakkında ziyade ehemmiyet ise imani hakaikteki tecdid itibariledir. Fakat efkar-ı âmmede hayatperest insanların nazarında zahiren geniş ve hakimiyet noktasında cazibedar olan hayat-ı ictimaiyeyi İslamiye ve siyaset-i diniye cihetleri daha ziyade ehemmiyetli göründüğü için o adese ile o noktayı nazardan bakıyorlar mana veriyorlar. Hem bu üç vezaifi birden bir şahısta yahut cemaatte bu zamanda bulunması ve mükemmel olması ve birbirini cerhetmemesi pek uzak adeta kabil görülmüyor. Ahir zamanda Ali Beytinebevi'nin Aleyhissalatu vesselam cemaati nuraniyesini temsil eden Hazreti Mehdi de ve cemaatindeki şahs-ı manevi de ancak ihtima edebilir. Bu asırda Cenabı Hakk'a hamdolsun ki Risale-i Nur'un hakikatına ve şakirtlerinin şahs-ı maneviyesine hakayiki imaniye muhafazasında tecdid vazifesini yaptırmış. 20 seneden beri o vazife kutsiyede tesirli ve fatihane neşriyle gayet dehşetli ve kuvvetli zındıka ve dalalet hücumuna karşı tam mukabele edip yüzbinler ehli imanın imanlarını kurtardığını, 40 binler adam şehadet eder. Amma benim gibi aciz ve zayıf bir bi'icarenin Böyle binler derece haddimden fazla bir yükü yüklemek tarzında şahsımı medarı nazar etmemeli diyor ve size selam ediyor biz de zatınıza ve oradaki Risale-i Nur'la alakadar olanlara selam ediyoruz. Risale-i Nur şakirtlerinden Emin, Feyzi, Kamil. Bismihî sübhane. Kardeşlerim, Kur'an'ın bir tek ayetinin bir tek işareti ihbar-ı gayb nev'inden bir lemay-i icaziyeyi Tevafuk suretiyle gösterdiğini Manevi bir ihtar ile gördüm. Eyuhibbu ehadukum en ya'kula lahma ahihi meytan. Bu ayeti kerimenin makamı cıfrisi şedde ve tenvin sayılmazsa 1351 meytenin aslı meyten olmasından 1361 ederek bu tarihte Umuru Azime'den bir dehşetli gıybeti bu ayetin manai işarî külliyetinde dahil ediyor. Umuru Azime'den böyle bir acıb gıybet aynı tarihte aynı senede vuku'a geldi. Şöyle ki, on sekiz sene müddetinde sünnet-i seniyi muhafaza için başına şapka koymadığından, on sekiz senedir hapsi i Münferid hükmünde ihtilattan men ve yalnız bir odada hayatını geçirmeye mecbur edilen ve hususi ibadetgahında ezan-ı Muhammed'i okuyup, Allah'u Ekber dediğinden ve lâ ilahe illallah hakikatını güneş gibi gösterdiğinden, yüz arkadaşıyla taht-ı tevkife alınan, Ve mahkum edilen bir adamı, yüzer emare ve kainelere istinaden innat ilahiyeen geldiğine kat bir kanatı ile işaratı Kur'aniye’den bir müjdeyi hem kendine hem musibet Zede arkadaşlarına bir teselli niyetiyle beyan ettiği için onu gıybet ve galiz tabiratla teşhir etmek ve onun dersleriyle imanlarını kurtaran masum şakirtlerini ondan tenfir edip şüpheler vermek, Güya ortalıkta medarı inkar hiçbir şey yok ve hiçbir münkeratı ve cinayeti görmüyor gibi, yalnız o biçarenin mevhum bir hatasını, 8 senede seksen müdakkiklerin nazarında saklanan ve sathî ve inadi nazarına göre bir içtihadî yanlışını görüyor zannıyla, galiz tabirler ile zemmetmek, elbette bu asırda, bu memlekette, Kur'an-ı mu'cizül beyanın kasten işaretine medar olabilir, azîm bir hadisedir. Bence, Kur'an'ın nasıl ki her sure,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 اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ Gayet kuvvetli karinelerle, meyten kelime-i kudsiyesi, cifir ve ebced hesabıyla ve üç cihet-i manasıyla Said-ül Nursi'ye tevafuk etmesidir. İkinci emare, اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اِلَى آhir, âyetinin makam-ı cifrisi ve riyazisi 1361 etmesidir ki, aynı tarihte o acib hadise oldu. 3. emare ihtiyarı mahrecinde 5 vecihle zemmizenmeden ve mucizane gıybetten altı cihetle zecreden eyuhibbu ehadukum en ya'kula lahme ahihi meytan ayeti karşımda kendini gösterip temessül eyledi. Manen bana bak dedi. Ben de baktım. Birden tespihat içinde gördüm ki 1351'den ta 1361 tarihini gösterdi. Halimize baktım. Perde altında 51'den Ta 61'e kadar Risale-i Nur medet beklediği İstanbul afakında, perde altında bir nevi taarruz bulunmuş ve 61'de birden patlamasıdır. Tahlil. Ta hat bin mim mim ya ya 100. Lam lam kef kef 100. 3. nun ya mim 100. ha ha ha ba dal 30. 4. ya on 5 elif bir ha ile beraber 10, ahirdeki tenvin vakfen elif olduğu için yekûn 1351, meyten aslı, yay-i müşeddede olduğundan 1361 eder. Haşiye, bu ayet bizi şiddetle gıybetten men ettiğinden, bizi gıybet edenleri unutmalıyız. Medar-ı gıybet etmemeliyiz. İnşallah daha tekerür etmeyecek. بِسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ Esselamu aleyküm ve rahmetullahı ve berekatuhu bi aded huruf resailin nuril makrua e ve'l maktuba Aziz siddık kardeşlerim size üç noktayı beyan etmeye kalpte bir ihtiyaç oldu Birincisi bir hadisede hem insan eli hem kader müdahalesi olduğundan insan zahiri sebebe bakıp bazen haksız hükmedip zulmeder Kader o musibetin gizli sebebine baktığı için adalet eder diye Risale-i Nur'da bir kaide-i esasiyedir. Hem şimdiye kadar Risale-i Nur'un başına gelen hadiselerde bir deste inayet, bir veci rahmet bulunduğu tecrübelerle sabittir. Bu iki cihette kalpten bir sual çıktı. Acaba Nur hakkındaki bu yeni İstanbul hadisesinde veci adalet ve rahmet nedir? Hatıra böyle bir cevap geldi ki Risale-i Nur'a ehli ilim ve ehli dikkati ciddiyetle bakmaya ve tetkik etmeye sevketti. Elbette Risale-i Nur'u tetkik eden bir alim insafı varsa taraftar olur ve Risale-i Nur ulema dairesinde ve İstanbul ufukunda tezahür edecek. İşte vecih rahmet ve inayet. Amma kader-i ilahinin ve cadialeti şudur ki Risale-i Nur'un hakikatiyle ve şakirtlerinin şahs-ı manevisiyle tezahür eden fevkalade imani hizmetlerin, ehemmiyetli bir kısmını biçare tercümanına vermek ve ehli dünya ve ehli siyaset ve avamın nazarında birinci derece ve hakikat nazarında imana nisbeten ancak onuncu derecede bulunan siyaset-i İslamiye ve hayat-ı içtimaiye-i ümmete dair hizmeti, kainatta en büyük mesele ve vazife ve hizmet olan, hakaik-i imaniyenin çalışmasına racih gördüklerinden, o tercümana karşı arkadaşlarının pek ziyade hüsn-ü zanları, ehl siyasete, inkılapçı bir siyaset-i İslamiye fikrini vermek cihetinde, Risale-i Nur'a karşı hayat-ı içtimaiye noktasında cephe almak ve fütuhatına mani olmak pek kuvvetli ihtimali vardı. Bunda hem hata, hem zarar büyüktür. Kader-i İlahi, bu yanlışı tahsiye etmek, ve o ihtimali izale etmek ve öyle ümit besleyenlerin ümitlerini tadil etmek için en ziyade öyle cihatlarda yardım ve iltika koşacak olan ulemadan ve sahadattan ve meşaihten ve ahbaptan ve hemşeriden birisini muarız çıkardı o ifratı tadil edip adalet etti size kainatın en büyük meselesi olan iman hizmeti yeter diye bizi merhametkarane o hadiseye mahkum eyledi sonra lillahilhamd O muarızı susturdu, o ateşi söndürdü. Fakat münafıklar söndürmemek için çalışıyorlar. İkinci nokta, bu dehşetli ihtikardan çıkan kaht gala ve açlık ve zaruret, yaşamak damarını şiddetle yaralandırıyor. Bu yara, hissiyat ulvi'yi diniyeyi bir derece susturmaya vesile olup, ehli dalalete yardım ediyor. Herkes midesini düşünmeye başlıyor, Kalb, hakikatten ziyade ekmeyi düşünüp, hayata, yaşama, yardıma koşup, vazife-i ikinci derecede bırakır. Buna karşı Risale-i Nur'un şakirtleri, bir uzun Ramazan nazarıyla bakıp, keffaret-i zünub ve bir riyazet-i şer'iye çevirebilirler. Alenen, nakz-ı siyamla Ramazan'ın hürmetini kıran bedbahtlara gelen o musibet, masumları da incitir. Fakat Risale-i Nur şakirtleri ve masumları, O musibeti lehlerine döndürüp hayırlı bir riyazete kalbederler. Kanaat ve iktisatla karşılarlar. 3. nokta 2 meseledir. Birincisi, Mudakkik Hoca Sabri Feyzi'nin istihracına dair Feyzi'ye yazdığı mektup güzeldir. Lahikaya girdikten sonra hocalar fihi nazar dememek için bazı kelimatı tadil edildi. İkinci mesele İstanbul ulemasının en büyüğü ve en müddekkiki ve çok zaman müftiyül enam olan eski fetva emini meşhur Ali Rıza Efendi birinci Şu'a İşarat-ı Kur'aniye ve Ayetül Kübra gibi risaleleri gördükten sonra Risale-i Nur'un mühim bir talebesi olan Hafız Emine demiş ki Bediüzzaman şu zamanda din-i İslam'a en büyük hizmet eylediğini ve eserlerinin tam doğru olduğunu ve böyle bir zamanda mahrumiyet içinde feragatı nefs edip yani dünyayı terk edip böyle bir eser meydana getirmek hiç kimseye müessir olmadığını ve her suretle şayanı tebrik olduğunu ve Risale-i Nur müceddidi din olduğunu ve Cenabı Hak onu muvaffakun bil hayr eylesin amin diyerek bazılarının sakal bırakmamaklığına itirazları münasebetiyle Mevlana Celaleddin Rumi'nin pederleri olan Sultanul Ulema'nın bir kıssası ile onu müdafaa edip demiş Bu misillü, Bediüzzaman'ın dahi elbette bir içtihadı vardır. İtiraz edenler haksızdır demiş ve Hoca Mustafa'ya emretmiş. Söylediğimi yaz. Bediüzzaman'a kemal-i hürmetle selam ederim. Tehlifatınızın ikmaline hırzıcan ile dua etmekteyim. Yani ruha nüsha olacak kadar kıymettardır. Bazı ulema-ı suğun tenkidine uğradığına müteessir olma. Zira yemişli ağaç taşlanır kaziyesi meşhurdur. Haşiye: Yani mübarek tatlı meyveleri bulunan ağaçlara taş atanlar akılları varsa tatsınlar ve yesinler. Çürütmeye layık ve kabil değiller demektir. Feyzi: Mücahadatınıza devam buyurun. Cenabı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak acilen murat ve matlubunuza muvaffakun bil hayr eylesin. Baki Hakk'ın birliğine emanet olunuz. Eski Fetva Emini Alirıza İşte böyle müdakkik ve ilim ve şeriat ve Kur'an cihetinde bu zamanda söz sahibi en büyük alim böyle hükmetmiş. Risale-i Nur'un talebeleri bu meseleyi ihtiyaten yabanlilere onun ismini vermekle teşhir etmemek gerektir ve dualarına onu dahil etmek lazımdır. Umum kardeşlerimize selam. Bismihî sübhâne ve innî şey'in illâ yüsbihu bihamdih. Selamun aleyküm ve rahmetullahı ve berekâtühü ebeden daim.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 iki ehl hakikat birbirini inkar etmekle, makamlarından sukut etmezler. Meğer, bütün bütün zahir şeriata muhalif ve hatası zahir bir iştihad ile hareket edilmiş ola. Bu sırra binaen, وَالْكَادِمِينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ deki uluv-u cenab düsturuna ittibâen, ve avâm-ı mü'mininin şeyhlerine karşı hüsn-ü zanlarını kırmamakla, imanlarını sarsılmadan muhafaza etmek, ve Risale-i Nur'un erkânlarının haksız itirazlara karşı, haklı fakat zararlı hiddetlerinden kurtarmak lüzumuna binaen, ve ehli ilhadın iki taife ehli ehl Hakk'ın mabeynindeki husumetten istifade ederek, birinin silahıyla, itirazıyla ötekini cerh edip ve ötekinin delilleriyle berikini çürütüp ikisini de yere vurmak ve çürütmekten içtinaben, Risale-i Nur şakitleri, bu mezkûr dört esâsa binaen,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 İstanbul'da malum itiraz hadisesi ima ediyor ki ileride meşrebini çok beğenen bazı zatlar ve hodgen bazı Sofi meşrepler ve nefse-i emmare'sini tam öldürmeyen ve hubb-u cah vartasından kurtulmayan bazı ehli irşat ve ehli hak Risale-i Nura ve şakîtlerine karşı kendi meşreplerini ve mesleklerinin ravacını ve etbalarının hüsn-ü teveccühlerini muhafaza niyetiyle itiraz edecekler belki dehşetli mukabele etmek ihtimali var böyle hadiselerin vukuunda bizlere itilâl dem ve sarsılmamak ve adavete girmemek ve o mu'arız taifenin de rü'esalarını çürütmemek gerektir. Faş etmek hatırıma gelmeyen bir sırrı, faş etmeye mecbur oldum, şöyle ki. Risale-i Nur'un şahs-ı manevîsi ve o şahs-ı manevîyi temsil eden has şâkitlerinin şahs-ı manevîsi, ferit makamına mazhar oldukları için, değil hususi bir memleketin kutbu, belki ekseriyeti mutlaka ile Hicaz'da bulunan kutbu-azamın tasarrufundan hariç olduğunu ve onun hükmü altına girmeye mecbur değil, her zamanda bulunan iki imam gibi onu tanımaya mecbur olmuyor. Ben eskide Risale-i Nur'un şahs-ı manevisini, o imamlardan birisini zannediyordum. Şimdi anlıyorum ki, gavs-ı azamda kutbiyet ve gavsiyetle beraber ferdiyet dahi bulunduğundan, ahir zamanda şakirtlerinin bağlandığı Risale-i Nur, o ferdiyet makamının mazharıdır. Bu gizlenmeye layık olan bu sırr-ı binaen, Mekke-i mükerremede dahi farz-ı muhal olarak Risale-i Nur'un aleyhinde bir itiraz kutbu azamdan dahi gelse, Risale-i Nur şakirdleri sarsılmayıp, o mübarek kutbu azamın itirazını iltifat ve selam suretinde telakki edip, teveccühünü de kazanmak için medarı itiraz noktaları o büyük üstadlarına karşı izah etmek, ellerini öpmektir. Evet kardeşlerim,